I'm mm -hmm.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 gösteriyorlardı malzeme olarak da karmen boya kullanıyorlardı evet başka bir kitaba geçelim şimdi 1909 yılında yayınlanan tesili fotoğrafya adlı kitapta rötuş başlığı altında epey bilgi aktarılmış karmen boyanın kullanımı ile ilgili güzel tarif var ama öncesinde rötuşun zorluğuna dikkat çekiyor